Hasetleşmeyin. Yarış ve rekabetle müşteriyi kızıştırmayın. Birbirinizden buğz etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Bazılarınız diğer bazılarının satışı üzerine satış yapmasın. Kardeş olun ey Allah'ın kulları. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu terk etmez. Yardımını kesmekle belasıyla baş başa bırakmaz. Onu tahkir etmez. Göğsüne üç kere işaret ederek, Takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Şer olarak kişinin Müslüman kardeşini tahkir etmesi ona yeter. Müslümanın her şeyi, kanı, malı ve ırzı Müslümana haramdır, buyrulmaktadır. İman kardeşliğinin icabı olarak her mümine ihtiramda asıl: innemel ihsanu antuxsin ila men esha ilake, veleyse ihsanu antuxsin ila men ahsan ilake. Ancak bilinen ve makbul olan ihsan, eşit gerçek iyilik, sana kötülük yapan kimseye iyilik yapmandır. Sana iyilik yapan kimseye karşı iyilik yapman, kemaliyle iyilik sayılmaz, buyrulan hadisi şeriftir. Demek Allah'a karşı iyilik, hiçbir şeyi eşkoşmaksızın kendisine ibadet etmek, mahluka karşı iyilik ise kötülük yapan kimseye dahi iyilik yapmaktır. Zira derecesine göre her mümine ihtiram vaciptir. Nitekim hadisi i şerifte: "Ma min imrin muslimin yahtulum ra'an musliman fi mawdi'in yuntahaku fihi hurmetuhu ve yuntaqasu fihi min 'irdih, illa khazalahu Allahu ta'ala fi mawtin yahibbu fihi nusratahu. Ve ma min imrin muslimin musliman fi mawdi'in yuntaqasu min arıduhi, min arıduhi, İlla nasrahullahu fi mevtin yuhibbu fihi nusratahu Müslümanın şerefi noksan olacak ve saygısı silinecek yerde Müslüman kişiyi terk eden, eşit rüsfâ eden Müslüman bir kişi yoktur ki Allah Teala da onu kendisine yardımı sevdiği yerde rezil rüsfâ etmemiş olsun. Hürmeti silinecek ve şan ve şerefi noksan olacak yerde bir Müslümana yardım eden Müslüman bir kişi yoktur ki Kendisine yardımı sevdiği yerde Allah da ona yardım etmemiş olsun diye buyurulmaktadır. Demek hiçbir gaye katmaksızın sadece iman ve İslam'dan dolayı Müslüman kardeşine hürmet göstererek yani saygıda bulunarak yahut şefkat ederek müdafaa eden Müslümana Allah Teala yardım eder. Müslüman kardeşini belasıyla baş başa bırakan kimseye de Allah Azze ve Celle yardımı keser ve rahmet kapılarını kapatır. Nitekim Kur'an-ı Hakim'de de وَكَانَ حَقَّنَ عَلَيْنَا nasrul الْمُؤْمِنِينَ Müminlere yardım etmek üzerimizde sabit bir vaaddir diye buyurulmaktadır.